Inatbox eğlence tutkunlarının büyük ilgisini kazanan en popüler ücretsiz yayın uygulamalarından biridir. Android kullanıcıları için tasarlanan bu uygulama sayesinde sınırsız film, dizi, çizgi film, spor ve canlı TV kanallarını tamamen ücretsiz izleyebilirsiniz. Türk dizilerinin, yabancı filmlerin veya canlı futbol maçlarının hayranı olun, Inatbox hepsini tek bir kolay platformda sunar. Inatbox'ın en büyük avantajlarından biri kullanıcı dostu arayüzüdür. Teknolojiye çok hakim olmasanız bile favori programlarınızı veya kanallarınızı saniyeler içinde bulabilirsiniz. Uygulama düzenli olarak içeriklerini günceller, böylece her zaman en yeni filmlere ve popüler dizilere erişiminiz olur. Ayrıca çoklu dil desteği sayesinde dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılar için mükemmel bir eğlence deneyimi sunar. Inatbox Yüksek kaliteli yayın ve minimum donma özelliğiyle de öne çıkar. İyi bir internet bağlantınız varsa HD kalitesinde videoları kesintisiz izleyebilirsiniz. Hafif tasarımı sayesinde eski Android cihazlarda bile sorunsuz çalışır. İnat bir diğer öne çıkan özelliği ise spor bölümü. Canlı futbol ve kriket maçlarından uluslararası spor etkinliklerine kadar her türlü canlı karşılaşmayı istediğiniz yerden izleyebilirsiniz. Adeta cebinizde taşıdığınız bir televizyon gibidir. Uygulamayı indirmek ve kurmak çok kolay, sadece https 2.üstüste bölü bölü, bölü Adresine gidin ve en son sürümü indirin. Kurulundan sonra hiçbir gizli ücret veya abonelik olmadan sınırsız eğlencenin tadını çıkarabilirsiniz. Inatbox, çeşitlilik, sadelik ve kaliteyi bir araya getirerek ücretsiz yayın izleme deneyimini yeniden tanımlıyor. Filmleri izlemeyi, canlı sporları takip etmeyi veya dünya genelindeki TV kanallarını keşfetmeyi seviyorsanız, Inatbox tam size göre. Hemen indirin ve favori içeriklerinizi anında izlemeye başlayın.